Eğer Allah insanlara onların hemen hayra kavuşmayı istedikleri gibi şerri de acele verseydi elbette onların ecellerine hükmolunurdu. İşte biz bize kavuşmayı ummayanları kendi azgınlıkları içinde bocalar halde bırakırız.